الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين. رضي الله عنهم وعنهم اجمعين الى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim Elif lam Selinun Sadakallahü'l-Azim Erli kardeşlerin Cihan serveri Tarıcımız Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Ashabına etbaına salat ve selam olsun. Kurtarıcımız, yol göstericimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam ediyoruz. Değerli mümin kardeşlerim, Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Sabahleyin mü'min olarak kalkmak, akşamleyin de kafir olarak yatmak... ...aynı zamanda sabahleyin kafir olarak kalkmak ve akşamleyin de mü'min olarak akşamlamak mümkündür diyor Peygamber Efendimiz... Dünyanın hali malum. Diyoruz ki bu mübarek gecede bu mübarek camini bu, bu mübarek camii şerifin içerisinde Cenabı Hak'ın Hakk'ın Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın izniyle sonra da değerli Kardeşlerimizin, kardeşimizin izniyle size bu gece bana ayrılan süre içerisinde çok değerli mümüm kardeşlerim Allah-u ve elçisinin Hatemin Nebiyinin Darul Karar Darul Hicre Kubbetil İslam an abi خريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه هذا الحديث أخرجه البخاري Değerli kardeşlerim, hicretin ikinci yılında, aylardan Şaban ayında Allah-u Tebareke ve Teala yeryüzüne ilk kez Hazreti Muhammed Mustafa'ya tenzili hakimde bu tutmuş olduğumuz orucu farz kıldı. Şaban ayının içerisinde oruç ilk kez Medine-i Mürefferede Hicret'in ikinci yılı Cenabı Hak Bismillahirrahmanirrahim Ya eyhellezine amenu kutibe min la Ey iman edenler oruç sizden öncekilere Fars kılındığı gibi sizlere de Fars kılındı ta ki korunasınız diyerek Allahu Tebarek ve Teala Böylece Peygamber Efendimizin mübarek kalbine Cibril Emin'le Şaban ayında bu ayeti kelime indi kıymetli kardeşlerim. Hatırlarsınız Medine-i Münevvere'nin o mübarek Nârin meccid Peygamber camisi, biraz önce okuduğum hadis-i şerifte Allah'ın Rasûlü Bu ayeti anlattı, okudu Farziyetini Ashabına, Dava arkadaşlarına müminlere beyan eyledi İlk kez oruç size de farz kılındı, ey ashabım Bütün sevinç içerisindeydi sahabe-i kiram İlan edildiği yer işte hatırlarsınız değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre şöyle diyor, Allah'ın Resulü bize buyurdu ki, benim bu mescidimde, benim bu camimde, Medine-i Münevvere'deki cami kastediliyor. Kim orada namaz kılarsa diyor Peygamber Efendimiz, oranın ecilini ifade ederek şöyle buyuruyor, bu camimde kılınan namaz... Mekke-i Mükerreme'deki Kabe hariç Beyt-i Haram hariç Yeryüzündeki camilerden bin derece fazladır ecri İşte burası benim camimdir Mescidi i Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in içerisinde Şaban ayının içerisinde Oruç Bize ikinci senesi farz kılındı kıymetti kardeşlerim Bu hicretin ikinci yılında Kıble kıble Kudüs'e karşı olan kıble mescid i Haram'a döndü. Bu ikinci senenin içerisinde oruç farz kılındı ümmeti Muhammed'e. Bu ikinci senenin içerisinde savaşa izin verildi değerli kardeşlerim. Bu ikinci yılın içerisinde sadakayı fıtır fitre emredildi müminlere. Fakirlere çıkarmak için bu emir orada ikinci yılı verildi. Zekat İslam'ın prensipleri içerisindeki zekat, hicretin ikinci yılında Allahu u ve Teâlâ emretti. İlk kez cema cemaati Müslüm'ün, değerli kardeşlerim, bayram namazı, ilk kez hicretin ikinci yılı, Peygamber Efendimiz ashabıyla saf tuttu. İlk kez bayram namazına durdular, hicretin ikinci yılı. Değerli cemaat, kıymetli kardeşlerim, yani siz zannedersiniz ki belki bunu düşünmüyorum bile kalbimden geçiriyorum öyle olsun diyelim. Bu mübarek hicretin ikinci yılında iki tane daha özellik var bunları söylemekten. Yani anlatmadan geçmeyeceğim. Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek seciyeli, bilgili kızı Rukiye bu ayda hastalandı o senenin içerisinde vefatı da hicretin ikinci yılındadır. Değerli kardeşlerim, işte Peygamber Efendimizin, tarihçiler, İslam tarihçilerinin, Ehl-i Sire vel Megazi, İslam tarihini yazan, Hazreti Muhammed'in hayatını yazan İslam bilginlerinin kitaplarının ifadesi doğrultusunda Allah'ın Resulü ilk Ramazan'da 11 gün oruç tuttu. Değerli kardeşlerim on bir gün oruç tuttu bu kürsüde bu cemaatımıza işte ezana kadar olan bu bölümde nedir bunun seyri neden bu ay otuza tamamlamadı yirmi dokuza neyse bunu tam niye tutamadı sebep nedir Esbab nedir buradaki problem nedir değerli kıymetli kardeşlerim hatırlarsınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edince Öyle güllük gülüstanlık bir şehrin içerisine Hemen gelip bu davaya başlayamadı Çünkü Arkasında Müşrikler Daha ötelerde Ateşe tapanlar İranlılar Daha uzaklarda Ta Bizans Ayağını oradan uzatmış emirler gönderiliyor Medine-i içindeki yandaşlarına. Medine'nin içerisindeki Yahudiler elebaşları Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme her türlü suikastı her türlü tehlikenin planlarını çiziyorlar. Allahu Tebareke ve Teala'nın elçisinin etrafı çember altında. Açın tarihe Dikkatli bakın, Peygamber Efendimiz bu oruca, Ramazan'a nasıl hazırlandı. Öyle bizim gibi burada, lakin de Hamidiye Külliyesi'nin içerisindeki gibi bir hazırlık gibi değil, veya İslam ülkelerinde ve beldelerindeki bir hazırlık gibi değil, değerli kardeşlerim. Hepinize teker teker sevgi ve saygıyla bu mübarek Peygamber Efendimiz'in ilk Ramazan-ı Şerif'e Ashab ile nasıl girdiğini, nasıl başladığını size anlatmaya çalışıyorum. Bakınız, müşrikler, Mekke'deki müşrikler, puta tapanlar. Peygamberimizin arkasını bırakmadılar. Medine'de rahatsız etmeye başladılar, telkin mektupları gönderiyorlar. Tehdit mektupları geldi Medine'ye. Kime geldi? Selam İbn-i Mişkem'e geldi. Huya İbn-i Ahtab'a gönderdiler, Yahudidir bunlar. Bu adamı tutun. Kastettikleri kişi Allah'ın Resulü'dür, müşrikler böyle yazı yazdılar, bu kişiyi tutun bize teslim edin, kimi teslim edecekler, Allah'ın Resulü'nü istiyorlar Mekke'ye getirmek için, daha kime yazıyı yazdılar ve tehdit mektuplarını, birinci senesi, ikinci senesi bıraktılar mı Peygamberimizin peşini asla, değerli mümin kardeşlerim, yani bunları duymamız lazım, işitmemiz lazım, Hazreti Peygamber Efendimiz çetin mücadelelerle beraber bu davayı bu davanın bu İslam davasının ilk çağlarda ilk günlerde öksüz başladığını, zayıf başladığını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hamisi Allahu tebaraka talea azze ve Celle habibinin devamlı yardımında onun hamisi azze ve celle idi. Değerli büyüklerim, bakınız Medine'de iki tane Arap kabilesi vardı, bunlar İslam'la müşerref olmuş, bunlara dahi tehdit mektupları geldi, eğer siz Hazreti Muhammed'i ve onun bir avuç adamını bize Mekke'yi mükemmelereye göndermezseniz size harp açacağız dediler. İşte ne olduysa olmuştu değerli kıymetli kardeşlerim, nasıl? Müşrikler bahane ederek, bahane ederek Ebu Sufyan komutanlığı altında, başkanlığı altında, reisliği altında bu davanın nurunu, İslam'ın nurunu Medine topraklarında silmek için Darun ve hükümet konağının içerisinde toplantı yerin Mekke-i Mükerreme'de bir karara vardılar. Bütün Mekke ehli, kadınlarından müteşekkil, ve varlığı yerinde, sıhhati yerinde olan ne kadar müşrik me Mekke ehli varsa maddi imkanların bir araya getirdiler. 3000 bin deve yükü ticaret kervanını 30-40 silahşörle, koruyucuyla beraber değerli kardeşlerin Şam'a gönderiyorlar. Şam'a bu mallar Şam'da satılacak, Mekke'ye selametle dönecek onların kafasında. Ve Medine'deki bir avuç Allah'u Tebareke ve Teala'nın dinine o yüce dini Allah'u Tebareke ve Teala'nın elçisiyle beraber yaşayan inançta, kararda, tasada, düşüncede yan yana gelen bir birlik olan o muahhidinin ordusunun tarihten silmek ve tarihin karanlığına gömmek için bu kervanın karını silah alıp Medine üzerine ordularla gelmeyi düşünmüşlerdi. Peygamber Efendimiz salat selam kendisine, ashabına, etbaına olsun değerli kardeşlerim. 800 gün oruç tuttular. Medine'yi Münevver'de bizim gibi sünneti nasıl biz yapıyorsak peygamberimize göre ayı gördüler. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur ilk yemeklerini yediler. Sekiz gün Medine'de bu tehditler altında Ramazan'a girerek. istihbarattaki aldıkları bilgilerle peygamberimiz onların şeytanlıklarının hepsini biliyor. O kervanın gidişini, müşriklerin ayaklandıklarını, peygamberimize ne kadar tehdit mektubunun geldiğini bilir ve Medine'ye böyle bir çember altında sekizinci güne orucunu tuttu değişik tarih rivayetlerinde on iki gün tuttuğu rivayet edilen bu beyanın ışığı altında nebi sallallahu aleyhi ve sellem ebi lubabe'yi medineye vali bıraktı kendi yerine ummul mektumu da çünkü hafızdı kuranı çok iyi bildiği için onu da imam tayin ederek 313 kişi Allah ve Resulü'nün ashabı Medine'den hareket ettiler. Değerli kardeşlerin gidilecek mesafe 80 mil kadar Medine'ye 170 kilometre uzunluğunda Bedir köyüdür. O tarihte Bedir. Bugünkü gibi böyle asfalt. Öyle dümdüz bir yol da yok. Develerin gittiği patika bir yolla gidilecek. Mevsim sıcak ve öyle bir sıcak ki ayaklarının altında mübarek o insanların Hazreti Fatih Sultan Mehmed'in kölesi olduğum diyen Peygamber Efendimiz'in ve ashabının mübarek bastığı ayaklarının altı çöl, kum yanıyor ateş üç tarafından sıcak nefsim böyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hareket ettiler Bedir'e doğru giderken giderken kıymetli kardeşlerim ilk önce Peygamber Efendimiz Seferdeyiz. Oruç tutmayın. Ben de tutmuyorum." diyerek ashabına oruçlar rastırdı. Değerli mümin kardeşlerim, bu yol üzerinde giderken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aldığı haberler doğrultusunda işte vakti saat yaklaşmış. 16 Ramazan Gece Hz. Ali radıyallahu anı Allah nur içinde yatsın, cennet mekan bu sahabenin söylediği rivayete göre biz develere değişik değişik binerdik. Deve yok o zaman. Üç tane at, 70 deve, üç yüz on üç kişi, değişik değişik hayvanla binerek, iki yüz kilometreye yakın bir mesafeye, Ramazan'ın içinde, Allah'ın Resulüne orucu tutmayanlar, tutturmayanlar, sebep olanlar sürüm sürüm sürünsün. Bu ümmetin, Firavun'u Ebu Cehil'dir. Allah'ın Resulü böyle teyit ederek bunu söyledi. Durmuyor. Mekke'nin altını üstüne getiriyor. Yaptığı tek hareketin her türlü çıban başı olan bu Ebu Cehil, Ebu Süfyan'a talimatlarını verdi. Sen korkma, Şam'a git. Öyle bir ordu hazırlayacağız ki bu kervanın karından, Medine'den taş üstüne taş kalmayacak. Hazreti Muhammed haşa... ...birlerini alarak, biz onun elini arkadan böyle bağlayarak ashabıyla Mekke'ye getireceğiz, kollarını bağlı şekilde Mekke'ye getireceğiz. Bu hain kinini kustu, bütün Mekkelileri böylece sana artık kışkırtmaya koyuldu. Koyulan kişi Ebu Cehil'dir, Ebu Cehil. Yetmedi, Ebu Süfyan, o da titiz bir adam. samanında çok dikkatli adım atan bir kişi. Medine topraklarına kervan dönerken Mekke'ye doğru... Giderken öyle bir kişiye para verdi ki en genç bir deveye böylecezine böyle rahat bir şekilde gidebilecek genç bir deveyi altına verdi. Binek olarak sen Muhammed'in askerleri veya da kendisi bizi burada rahat geçirmez. Bu kervana el uzatır. Ben bunu tehlikeli görüyorum. İçime korku düştü diyerek bir adamını Mekke'ye saldı. Bakınız ne oldu biliyor musunuz? Ya mübarek insanlar, kıymetli kardeşlerim Allah'ın aşkına söylüyoruz ve söyleyelim ki bu hayvana eziyet yapılır mı? Tam Kabe'nin eşiğinde bu adam haber muhbirci geliyor. Mekke'ye haber getiriyor Ebu Sufyan'ın ki kervanı soyacak Hazreti Muhammed. Ve adamları, mallarınız darbadağın olacak bugün. Sakın ha sakın biriniz Mekke'de kalmayın. Ona karşı silahlanın, ayağa kalkın, yürüyün. Diyen böyle kışkırtıcı bir kişiyi göndermişti. Damdam isminde bir şahsı. Bu kişide de, kişiye de şöylecesine bir nasihatta bulundu. Sen Mekke'ye insanların görebileceği Kabe'nin yanına yaklaştığın zaman harem şerfe şerife ne yapacaksın bilir misin? Devenin burnunu yar, kanat, kulaklarını kes, iki kulağını da kes. O kan akan kanı elbisene sür. Elbiseyi hem ön taraftan yır ...hem arka tarafından yırt... ...ve devenin üstündeki semeri eğeri de... ...ters çevir... ...kendinde bir yere bin... ...feryadı yadı et ki... ...bu insanlar zor kalkar bu harb için... ...bu hazırlığımız için diyerek... ...kışkırtıcı bu düğmeye bastı... ...aynen Ebu Cehil'in... ...muradına bir eşdeğerde bir hareketi orada... ...tutuşturdu bu hain... ...değerli kardeşlerim... ...ramazanın içerisinde... 16 Ramazan'da Allah'ın Resulü bunların hepsinin farkında bir biiznillahi tebareke ve teala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunların her birisinin farkında. Ama oruç tutturmadılar. Hain güçler, ittifak güçleri Peygamber Efendimiz'e Medine'den bu ayı tutturmadılar ilk ayını. Değerli büyüklerin, aziz cemaat, kıymetli kardeşlerin işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Günlerden Cuma günü, tam Cuma günü 17 Ramazan'da. Bakınız o mübarek gecede bir yağmur yağdı. Gerçekten bereketli bir yağmur yağdı. Kafirler ise o müşrikler Azza ve Celle fi tenzilil hakimde şöyle buyuruyor Kur'an-ı Azimuşan'da. Gerek Müslüman ordugahını, gerek o müşriklerin o ordugahını nerelerde mevzilenmişlerse orayı ve o kervanın geçiş yerini Cenab-ı Kur'an-ı şöyle işaret ediyor. Ve diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve entum dünya ha'ulâi udvetul Siz dünya dağının eteklerine ordugahınızı kurdunuz. O 313 kişi Müslüman Birlikleri orada, Bedir'in tam tepelerinin arkasında bir tepede ve müşrikler de sizin aşağı tarafınızda Udvetül Gusve denen bir dağda artık ordu, müşrik ordusu oraya geldi. Gelen ordu sayı itibariyle üç katı değerli kardeşlerim, saçtan tırnağa kadar tamamen moralleri yüksek, 700 deve, yüz atlı ve bunlar savaşmak için geliyorlar. Tek bir fırsattır. Hadi Ebu Cehil'in bir notunu da söyleyeyim. Hain buradan alınmaz ama bunun ismi sık sık. Mecbur bu dersin içinde bu adamın ismi geçiyor. Ne dedi biliyor musunuz? Biz o Muhammed'i bulmazsak bile Bedir'de, siz benimle boşa gelmiyorsunuz. Bedir'de üç gün kalacağız. Develeri keseceğiz. İçki içeceğiz. Ah buyurun cariyelerle eleşeceğiz Bu hainin planı daha arkadan da var. Eğlenme yapacak bunlarla Bedir'de. Bedir, malumuz Mekke ile Medine arasında deve yürüyüşüyle deve yürüyüşüyle 10 gün Mekkeden çıkan bir adam develi kişi bedire 10 günde gelebilir. Medineden çıkıp da bedire gelen kişi deve yürüyüşüyle eğer tek bir kişi ise hızlı bir adımla 3 günde gelebilir. Eğer bir orduysa bu sayılar muhtemel değil, biraz daha fazla sürebilir. Böyle bir mesafede. Yılda bir panayır olan, fuar kurulan bir köydü kıymetli kardeşlerim. Stratejik bir noktaydı. Bütün kervanlar buradan geçmek mecruretinde ön karakol vazifesi bir noktasıydı burası. Değerli kardeşlerim işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 16 Ramazan'da Bedir'e geldiği gece yağmur yağdı. Allahu tebarekatu ale bu bereketli yağmuru mü'minlere ve orada bulunan müşriklere mutlaka faydası var. İşte size bu faydasını söyleyeyim. Müslümanların mevzilendiği yer öyle bir kumluk bir yerdi, develerin ayakları batardı. Yağmur yağınca buralar pekişti. Pekişti ama o düşman ordusunun bulunduğu o kuyuların alt tarafı biraz bataklıktı. Ne kadar ses suyu varsa oraya toplandı, orası böyle çamurların içinde kaldılar. O yağmur boşa düşmedi o gece oraya. İyice de yağdı bu yağmur kıymetli kardeşlerim. İşte o gece hani mucize işte bakınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi. Onlardan birincisi burada da ediyor. Düşman benden bir ay mesafede korkar. Onların kalbine Allah korku verir. O gece düşman uyuyamadı. Uykusuz kaldı. 950 bin müşrik asker. Uyuyamadı efendim. Uyuyamıyor. Ama Müslümanlar o yağmurla beraber sakin bir şekilde Allah onları uyuttu. Sabahleyin kimin cenk edeceği meydandaydı değerli kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Resulü kendisine ayrılan bir çadırda Arış Camisi'dir. Burası Osmanlıların Yadigar. Güzel bir eseri var orada. Ama yıktılar. Allah onlara soracak o yıkanlara da. O caminin orada, çadırda, Ebu Bekir eşliğinde, tam çadırın kapısında da saat bin Muaz koruyucusu olarak mübarek ellerini, sabahleyin oluyor bu 17 Ramazan'da. İşte biz 3 gün, 4 gün önce 17 Ramazan'dı. Düşünün, farz edin ki 17 Ramazan'da Peygamber Efendimiz savaş meydanında bu ibadetin, bu orucu biz burada tutarken idrak edelim. İlk Ramazan'ı Peygamberimize tutturmadılar savaşa çektiler. Onlar istedi bu savaşı kan dökmeyi. Peygamberimiz rahmet peygamberi onların ölülerini dahi gömdü. Kıymetli kardeşlerim yanlış anlaşılmasın. Allah tam ikinci senesi hicretin savaşı farz kıldı ama farz ikiye ayrılır. Malumunuz savaş üç safara geldi emir itibariyle. İlle ve insanların kanını tök bunları silah zoruyla Dine çek diyerek Allah'ın böyle bir buyruğu yoktur kıymetli kardeşlerim. Değerli cemaat bu gecenin yüzü suyu hürmetine ben şu geri kalan dakikalarda yani konu derinlemesine bir konu. büyük bir mevzudur bu mevzu ama ben sizin bir evladınız olarak sahada bir vatandaş olarak on başvekilliğe feda olsun şu sözü söyleyeceğim şimdi. Feda olsun daha büyük şeye Peygamber Efendimiz ordusuyla beraber... Daha Medine'den çıkmadan önce sahabesine bir şey söylemişti. Ey benim ashabım, ben bilhassa Medine'lilere söylüyorum dedi bu sözü. Hatırlarsınız, hicretin ikinci yılına kadar genç sahabeler, sahabelerin de geneli, peygamberimizin dava arkadaşları ve onların evlatları gençler gençler. Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bir dua etsen de bize bir cihat ayeti gelse diyorlardı. Rabbine bir dua etsen de bize bir cihat, savaş ayeti gelse diyorlardı. Daha böyle Bedir günü gelmeden önce. Değerli kardeşlerim ne zaman ki Cenabı Hak farz olarak bu ibadeti, bu savaşı farz kılınca insan nefsi bir takım gençler veyahut da sahabelerden endişe duyan oldu. Nefis, can kaygısıyla endişe duyanlar doldu. Bütün bu tablonun içerisine peygamberimiz bunu böyle karşısına getirerek sahabeye sordu. Bilhassa saat bin Muaz'a ve saat bin Ubade'ye dedi ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz dışarı çıkıyoruz Medine'den dışarı belli bir bölgeye. Ne dersiniz? Kanaatınız nedir? Müşavare, istişare yaptı. Öyle rastgele çıkmadı Peygamber Efendimiz. Kervana gideceğiz. Hiç savaş denen bir konu da yok ortada. Ey Allah'ın Resulü, biz Musa'nın kavmi gibi sen kardeşin Harun'la Allah'ınla beraber git savaşa biz burada bekleyenlerdeyiz diyemeyiz size biz ey Allah'ın Resulü biz ensar olarak Medine'liler olarak sen bizim peygamberimizsin inandık bizi hangi mevziye mevzilendireceksen biz nerede mevzi kazacaksak oraya bizi yerleştir biz Ruhumuz ve جسadimizle desen ki denize gir, denize gireriz. Bu itibatı, bu sesi duyan peygamberimiz neşelendi. Bu sevinç gönül ve kalbe, kalıba tam yerleşti. Et ve kemik misali İslam ordusu 313 kişi Allahu Teala'nın elçisinin yanında saf tutmuş 17 Ramazan mübarek cuma sabahı Peygamber Efendimiz Karşısında da müşrikler, yaklaştılar. En şerlileri orada. Peygamber Efendimiz'e gelen malumatlardan öğrenmişti. Kısa kısa geçiyorum. Ne dedi Allah'ın Resulü onların yüzlerini görünce karşılarında. Ashabım, Mekke size ciğer farelerini gönderdi. Mekke size ciğer farelerini gönderdi. Utbete bin Şeybe, Rebiya bin şeybe. Ve ikreme ve daha kıymetli kardeşlerim Ebu Leheb adı bırak o hastayım yerine adam gönderdi. Efendim Ebu Cehil Ebu Süfyan da o taraftan kurtuldu gitti. Gerisi ne kadar varsa azgın, zalim, şer ittifakın o gün Ceziretil i Arap'ta parmayanın altında ne iş çevirenler varsa Peygamberimizin karşısındaydı. Değerli kardeşlerim işte vakti saat yaklaştı. Çok acı bir tablo. Bu harbe müşrikler Mekke'den çıkarken ittifak ederek çıkmadılar. Aralarında ihtilaf vardı. Ya Ebu Sufyan'dan haber geldi. Ebu Cehil bizi bu harbe götürme. Bunu Rebi'a bin Şeybe söyledi. Hakim bin Hizam söyledi. Bu adamı durduramıyorlar. Ne karazı varsa İslam'a bu Ebu Cehil'i geri çeviren yok. Bak develer kurtuldu, 3000 bin tane devenin yükü kar yapmış, şu kadar para kurtuldu, Mekke'ye döküldü. Gel vazgeç huyundan bu Bedir'e bizi getirme dediler. Hayır ille de gideceksiniz diyor. Ha buradaki tehlikenin en büyük bir yeri var unutulmasın. Suraka ibni Malik'in suretinde, Suraka İbni Malik cümcüm kabilesinde şeytan geldi aralarına, şeytan geldi. Onların ayaklarında ve ruhunu böylecesine harekete geçiriyor, kamçılıyor, Yürün. Sura İbni Malik, o diyarda anı alınmış, şanı alınmış, pehlivanlardan ve güçlü insanlardan birisi yürü dediği zaman, geri birisi kaçamaz Mekke'ye doğru. Değerli kardeşlerim, işte Suraka da onlarla gelmişti o topluluk. Allah'ın Resulü'nün tam yanına oturmuşlar, böyle karşılaşındaydı. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki, Mekke size ciğer ciğerparelerini gönderdi, öyle can damar adamlar karşınızda şimdi dizildi. Değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Peygamber Efendimiz 17 Ramazan oldu, oruçlu değil. Seferde düşman ordusuyla karşı karşıya, Medine'dekiler orucunu tutar. Onlara bir şey değil de Resulullah oruçta değil 17 Ramazan'da Bedir köyünde savaşta müşriklerle siz tasavvur ediniz Allah'ın Resulü işte ben dünyada her şeye bedel dediğim şu mübarek sözünü söylüyor peygamber efendimiz yüce elini Rabbil alemine kaldırarak ey Rabbim ey Rabbim bana bana vaat ettiğin yardımı bugün bana lütfeyle ya Rabbi bugün lütfeyle bana ne lütfetmişsen bu dünyada bugün lütfeyle çünkü senin burada muahhidin Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek senin ismini yad edecek bu bir avuç asker eğer burada ölür öldürülürse sana ibadet edecek kalmayacak ya Rabbi bana bugün lütfettiğin yardımı burada ve bugün nasip eyle cuma günü dua ediyor kıymetli kardeşlerim cuma namazını dahi kıldırmadılar peygamberimize kahrolsunlar onlar ki Allah'ın o büyük mahkemesine teker teker çekilecekler ve hesaba girecekler. Ben o dehşetli saat böyle geçtiği için sesimi fazla yükseltiyorum Hepinizden özür dileyerek ben bu sesimi daha aşağıda indirebilirim. Öyle ben basit bir konu anlatmıyorum. Tarihi bir olaydır. Resulullah kan ter içerisinde, sahabeler ayağının üzerinde ve o arada bir mucize üç kere bir fırtına geldi esti. Üç defa fırtına ki göz gözü görmüyor bu gelen fırtına bir anda çıktı. İşte değerli kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi tam Ebu Bekir'in karşısında oğlu Abdurrahman kafirler tarafında ve Utmete bin Şeybe'nin oğlu Huzeyfe Müslümanlar tarafında değerli kardeşlerim Hazreti Ali'nin büyük kardeşi ağabeyi akil tam onun karşısında müşrikler tarafında. Bu savaş ekonomik savaş değil. Biz savaş, ideolojik savaş inançla, kararda yan yana gelen imanın zaferi inşallah olacak. Yeryüzünde bu savaş duyulacak, dünyalarda yankı edecek. Bedir zafer abidesidir. Dumlupınar, Sakarya, Muhaç, nice savaşlarımızı rahmetle anarız. İlk kan bu toprak üzerinde bir bir 17 Cuma günü Ramazan'da dökülecek kan. Onlar döktü bu kanı. Müslümanlar işte o anında karşılarına aldığı Kendilerine üç kat askerin karşısında ve Peygamber Efendimiz'in duası ve netice itibariyle harbin sonuna yaklaşılıyor. Ve Peygamber Efendimiz bu uzun duasından sonra işte orada mübazere şeklinde savaşın başlaması ve kızışması sonunda Allah'ın Resulüne Gelen vahyin ışığı altında Ebu Bekir'e müjde, müjde, müjde dedi Peygamber Efendimiz çadırın içerisinde. Şu anda Rabbim cibril ile Emin'le beraber üç bin melaikeyi indirdi buraya. 3000 bin melaike bu savaşta ve hatta 5000 bin melaike savaşa istirak etti ashab-ı kiramla beraber. Bu bir sır, mucize, delil, ayet ne dersenizlerin bunu müfessirler işlemiş... Bu kürsüler onun için kurulmuş. Anlatılsın, konuşulsun bu mesele buralarda değerli kardeşlerim. Bana verilen ve sizlerin de fazla zamanınızı almadığım için geçiyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yerde bir toprak aldı, kum parçası kum. Bu toprağı düşmanın gözünün üzerine serpti. Bazen bu toprak mübarek peygamberimizin avucunda tesbih oluyor. Allah'ı anıyordu. Bazen de işte burada olduğu gibi el bombası oldu onların üzerine doğru. Ne olduysa ondan sonra oldu. Kıran kırana vuran vurana o taraftan 70 tane ölü, bu taraftan 14 şehit Müslümanlardan, 70 tane esir savaşın neticesiyle beraber Allah'ın Resulü bu zaferi Allah'ın inayetiyle kazandı. Ramazan'ın 18. günü Oradalar bir gece yattı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bazı rivayetlerde üç gece yattı. Bedir'de kaldılar üç gece. O ölüleri, o şehitleri, kafirlerin ölüsü olsa dahi onları ayrı bir yere, Müslümanların şehitlerin de şehitlik mezarlığı vardır. 14 şehidi de Bedir'de şehitler mekanına elleriyle yerleştirdi. Ramazanın içerisinde değerli kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye, 26'yı 27. geceye bağlayan gece girdi. Hatırlarsınız bu gece İslam dünyasında müminlerin engin gönlünde yağ edilen Kadir gecesidir. İşte Kadir gecesi şanlı zaferin sevinci başta Peygamberimiz başkomutan ve Peygamber Efendimiz'i enbiyaların sonu o şerefli zaferle beraber Kadir gecesine doğru Medine'ye geldiler. Üç gün oruç tuttular. Ve bu üç gün orucu sekizle toplarsanız on bir gün yapar. Değerli kardeşlerim, işte bu düşman çemberinin altında Allah'ın Resulü'nün orucu bu. Geçirdiği ilk Ramazan bu. Ben kıymetli kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Allah'ın Resulü ne diyor biliyor musunuz? Son sözü ve burada bırakıyorum. Bu sözlerimi duyanlar tekrar tekrar anlatsın. Allah indirdiği kitapta helal ve haram olan şeyleri size bildirdi. Sizi cennetten uzaklaştıran, cehenneme çeken hırs, emel, şehvetlerden çekininiz. Allahu tebareke ve teala size Çocuklarınıza ilim, edep öğretiniz, hanımlarınıza, eşlerinize doğru bir şekilde davranınız. Allah'ı şahit tutarak onları eş aldınız. Burnundan getirmeyiniz. Onlar sizin emanetiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Daha neler buyuruyor biliyor musunuz? Ben haberimi aldım, Rabbime gidiyorum. Dininizi Allah'a ısmarladım ey ashabım, ey insanlar. Alemde olup biten işler kaza ve kaderi ilahiye bağlıdır. İnsanların acele etmesiyle Rabbul Alemin acele etmez. Değerli kardeşlerim son sözü Peygamber Efendimizin eğer halk facir ise eğer masiyet o toplulukta varsa o şekilde günahların çoğalmasıyla nimet değişir. Eğer halk bozuksa bozuk ise baştakiler de bozuktur ve halk temiz ise toplum temiz ise baştakiler de öyle olur. Siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz diyerek mübarek başı Hazreti Ayşe annemizin kucağında ve nihayet onun mucizeler ihsan eden sağ eli, Peygamber Efendimizin yukarı kalkmış sağ eli Allahümme Rafiqil Ala, Allahümme Rafiqil Ala yüce dosta yüce dosta diyen mübarek eli sağ tarafına düştü ve bu dünyada bir pazartesi günü Rabbül Alemine kavuştu. Cennetin bütün kapıları açıldı, hurilerle süslendi, bütün yedi kat semanın kapıları açıldı, beleklerle süslendi ve hazır da tesbihle beklendi. Yüce ruhu makamul mahmuda çıktı değerli kardeşlerim. Ümmetine vurgun, ümmetini seven böyle bir peygamber, bize aşık, Cehenneme düşmekten bizi koruyan koruyucumuz, bize selat ve selamla beraber anan bir peygamber, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak hadisi kutsusunda şöyle diyor, mahlukatımın üzerindeki nuru ilahime yemin ederim ki, bütün kainatı örten nuru ilahime yemin ederim ki, ben... İnsana, insanlara kar ve zararı öğrettim. Kar ve zararını bilmeyen bir mahluk yeryüzünde yaşamıyor. Hepsi karını ve zararını biliyor. Ben size kitap gönderdim, Kur'an-ı Kerim. Ben size bir peygamber gönderdim, size çok şefkatli. Ben size bir akıl verdim. Bundan sonra ne tarafa yan çizeceksin? Nuruma yemin ederim ki ben size kârınızı ve zararınızı öğrettim. Nereye kadar bu iş gider? O büyük mahkemeye kadar gider kıymetli kardeşlerim. Onun için sizleri hürmetle selamlıyorum. Sizler gönül dolgunluğuna ve erişmiş büyük insanlarsınız. Davanız öyle yüce, öyle ki dedelerimizden, ninelerimizden kalmış. Tarihi bir yük var sırtımızda. Size verilecek en büyük rütbelerin en iyisine sizler layıksınız eğer sizler yükselirseniz bizler yükselirsek insanlık da kurtulacak sizler insanlığın da nur akı onların göz akı olacaksınız değerli kardeşlerim ben burada sözlerimi tamamlarken Subhan rabbike rabbilize temmâ yasifûn ve selâmun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn el